Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahir Rabbi Alalamin. Sallatu ve salam ertea sied al-awlin ve al-akhirin, wa ila jami ve ila jami al-uliay. Ve alhamdulillahir Allah'a nasıl iman edilir? Meleklere, kitaplara, resullere, ahirete nasıl iman edilir hep beraber anlamaya çalıştık. Allah'ın anlattığı gibi anlamaya çalıştık. Ahirete imani anlamaya çalışırken, önce kıyamet yerini anlamaya çalıştık. Hesabı anlamaya çalıştık. Sonra, sonra, Cehennemliklerin kimler olduğunu Kimlerin cehenneme gittiğini Anlamaya çalıştık İnşallah bugün de kimlerin cennetlik Olduğunu anlamaya çalışacağız Allah'a iman demek Allah'ın her söylediğine Kesin bir Yakinde inanmak demektir İnanıp Onu sevmek demektir Allah'ı seviyorsak Allah'ın Keramını da severiz emrini de sözünü de, vahyini de severiz. Bunun dışında eğer kendimize bir din üretirsek bence şu şöyledir, bence bu böyledir dersek Allah ayet-i kerimede buyuruyordu kim İslam'dan başka din ararsa bu ondan kabul edilmez. Onlar Dini Allah'a mı öğretiyorlar? Dinlerini Allah'a mı öğretiyorlar? Allah dinini vahyetmiş. Ya kabul ederiz ya da etmeyiz. Ben kabul ettim deyip kabul etmemek münafıklıktır. Onun için cehennemlikleri anlatırken Allah kimlere cehennemlik dediyse bizim de kendimize bakıp acaba bu haller bizde var mıdır? Varsa cehenneme gidiyoruz demektir. Bunun başka bir manası yok. Aynı şekilde cennetlikleri anlatırken cennete gidebilmek için de bu hallerin bizde olması gerekir. Yoksa cennetin kokusunu bile alamayız. Önce Allah kimler cennete gider? Hep beraber onu anlamaya çalışacağız inşallah. Aynı zamanda bu sohbetimizle de imanı tamamlamış olacağız inşallah. Önümüzdeki pazartesi günü akşam, Ramazan ayının ilk akşamıydır. Pazartesi akşam sohbete devam edeceğiz inşallah. Her gece sohbet olacak, namaz olacak, zikir olacak. İnşallah kaderi anlamaya çalışacağız. Bir de ihsami anlamaya çalışacağız. İslami anlamaya çalışacağız hep beraber. Auzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ayet-i kerimede Allah sizi cennete ve mağfirete çağırır. Şeytan da sizi cehenneme çağırır. Ya Allah'ım Çağrısına kulak verir, Rabbimizi dinler, cennete koşmaya çalışırız, ya da onu dinlemez, ciddiye almaz, şeytanın peşine takılır, cehenneme gideriz. Allah iman edip salih amel işleyenler cennetliktir, onlar orada evleri olarak hazırlar, haridi nefiha eveda. Onlar cennetten bir daha çıkarılmazlar buyurdu. Ebedidir ve bir daha oradan çıkarılmazlar. Kesin hüküm vermiştir yani. Bazıları işte acaba cennetten çıkış var mıdır yok mudur? derse Allah cevap veriyor oradan çıkış yok. Cennete girenler cennetten çıkarılmazlar. Cehenneme gidenler de oradan çıkarılmazlar. Allah ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler, geçmiştekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi sandınız? Allah onları öyle bir sıkıntıya koydu ki, onlar onlarla beraber olan Allah'ın Resulü, Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar. Sizin başınıza da böyle hal gelmeden... Böyle imtihana tabi tutulmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Yani cennet yok. İmtihan olmadan cennet yok. Hem de Allah'ın Resulü ile beraber olman lazım, onunla beraber imtihana tabi tutulman lazım. Yoksa cennet yok dedi. Böyle bir zanda bulunmayın dedi. Kendinizi kandırmış olursunuz dedi. Rabbinizin magfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup, genişliği yerle gökler kadar olan cennete koşun dedi. Koşmak için, cennete gitmek için çabanızı, gayretinizi sarf edin. Her türlü imkanı değerlendirin. Her anda koşmaya devam edin, cihad edin dedi cennete gitmek için. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri, Belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gideceğinizi mi sandınız buyurdu. Evet. İçinizden cihad edenleri yani cennete gitmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için, çaba gayret sarf edenleri belli etmeden, başına gelen musibetlerden dolayı Allah yolunda başına gelen sıkıntılardan Belalardan dolayı sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Bu durumda cihad etmeyenler Allah kenara çekilin dedi, siz cehenneme odunsunuz dedi. Sabretmeyenlere kenara çekilin, siz cehenneme odunsunuz dedi. Cihad edenlerle evet, cihad ederken sabredenler cennetlik dedi. Onlar ki hicret ettiler, benim yolumda eziyete uğradılar, savaştılar ve öldüler. Ben de onların günahlarını örtüp onları cennete koyacağım dedi. Rabbine karşı müttaki olanlara cennet vardır dedi. Mütaki Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan, Kendini Allah'ın azabından, gazabından, cehennemden koruyan, kendini günahtan, şirkten, Allah'a isyandan koruyan, müttakî. Allah, sizin için elbiseler yaratmıştır buyurdu. Hayırlı olan bir de takva elbisesi dedi. Takva elbisesini anlatırken ne söyledi? Ayetlerden elbise. Ayetlerden elbise, nurdan elbise, o nurdan elbise, ayetlerden elbiseymiş. Onu ayetler onu koruyormuş. Ayetlere iman etmiş, her anda kendisine gelen tehlikelerden kendini Allah'ın ayetleriyle koruyor. Mütaqid, takva elbisesi. Allah mütaqidliler için. Cennet vardır, onlara cenneti hazırlamıştır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlara cennet vardır buyurdu. Mallarıyla, canlarıyla cihad edenler Allah onlara cenneti vaat etmiştir. Eğer namazı ikame eder, zekati verir, Resullerime iman eder ve onlara yardım ederseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz bunun karşılığında size cennet vardır buyurdu. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır buyurdu. Ayetleri Resulüne indirileni işitince gözlerinden yaşlar akıtıp Rabbim iman ettik bizi de şahitlerden yaz bizi Ebrar'ın iyilerin arasına kat diyenlere cennet vardır dedi. Allah kimin göksini İslam'a açarsa Rabbinin sirat-i müstakiminde olur, ona cennet vardır dedi. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onlara karşı kibirlenmiş olanlar cennete giremez dedi. Müminler kardeştirler, onlar iyiliği. Emreder, tavsiye eder, kötülükten men eder, namazı ikame eder, zekatı verir, Allah ve Resulüne itaat ederler. Onlar cennetliktir dedi. Muhacirler, ensar ve güzellikle onlara tabi olanlar cennetliktir dedi. Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Malını ve canını Allah yolunda feda edenler... Cenneten, Allah'tan cenneti satın almıştır dedi. Güzellik yapanlara, güzel davranmış olanlara, güzel olanlara güzellik vardır, güzelliğinin karşılığı cennettir buyurdu. İman edip, salih amel işleyip, Rablerine gönülden boyun bükenler cennetliktir dedi. Allah'ın ahdine vefa gösterip, ''Allah'a verdiği sözü yerine getirenler cennetliktir.'' dedi. ''Allah'ın rızasını gözeterek sabredenler, namazı ikana edenler, kendilerine verdiğimiz rızıktan infak edenler, kötülüğü iyilikle savanlar cennetliktir.'' dedi. ''Kim salih amel işleyip mümin olarak Allah'ın huzuruna çıkarsa ona cennet vardır.'' dedi. ''Sabreden müminler takva sahiplerine, İmam olanlar evet, cennetliktir dedi. Onlara cennetin en yüksek makamı vardır. Onlar cennette selam ve hürmetle karşılanırlar. Kimler? Takva sahiplerine imam olanlar. Yani kendileriyle beraber olanları takva sahibi yapanlar. Onların önünde yürüyenler, imam olanlar. Allah'ın kitabını miras olarak kabul edip, ''Hayırlarda yarışanlar cennetliktir.'' dedi. ''Rabbim Allah'tır.'' deyip sonra istikamet üzere olanlar cennetliktir dedi. Allah müminlere cenneti vaat etmiştir. Onlar mutmain olmuşlardır. İtminan mertebesinde olanlara nefsini teskiye terbiye edip Allah ile mutmain olanlara cennet vardır.'' dedi. Rabbinin makamından korkanlar için cennet vardır dedi. Allah'ın kalplerine imanı yazdıkları ki onlar Allah için sever, Allah için sevmezler. Yakınları, babaları, oğulları, kardeşleri olsa bile onlarla dostluk yapmazlar. Ahirete iman etmeyenlere dostluk göstermezler. Onlar cennetliktir dedi. İman edip nasuh tövbesiyle tövbe edenler cennete girer dedi. Yanlış yapmıştır. Sonra iman edip nasuh tövbesiyle bütün günahlarını nes eden bir tövbeyle tövbe ederse o cennete girer dedi. Namazı ikame edenler, daimi namazda olanlar, daimi Allah'ın huzurunda duranlar, malından isteyene ve mahrum olanlara bir pay verenler, Rablerinin azabından titreyenler, ırzlarını koruyanlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dost doğru yapanlar, namazlarını muhafaza edenler, cennetliktir dedi. Kitabını kıyamet günü sağından alanlar, cennetliktir dedi. Allah'ın has kulları yani evrar olanlar, başkalarını kendi nefsine tercih edenlerdir ki bunlar cennetliktir dedi. Sabredenler, şükredenler, mukarrabunlar cennetliktir dedi. Rabbinin makamından korkup nefsini hevasından men edenler cennetliktir dedi. İtminana ermiş olanlar cennetliktir dedi. Allah cennetlikleri anlatırken sekiz kat cennet vardır. Her bir cennetin nimetleri mutlaka birbirinden farklıdır. Cennette bin derece vardır buyurdu Resulullah Efendimiz. Kim bir dereceyle birinden daha önde olursa aralarında yerle gök kadar fark vardır dedi nimet itibariyle. Bir derece üstün olursa. Allah naim cennetleri dedi, adın cennetleri dedi, kult cenneti dedi, mevva cenneti dedi, Firdevs cenneti dedi. Her birindeki nimetler de farklı farklıdır. Cennetlikleri anlatmaya çalışırken evet, görüyoruz ki çaba gayret sarf etmeyenler cennete gidemiyor. Güzel ahlaka sahip olmayanlar, iman etmeyenler cennete gidemez. Rabbini ciddi almayanlar cennete gidemez. Bütün bunlardan anlaşılan iki kısım insan cennete gider, iman edip salih amel işleyenler, müttaki olanlar. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getirenler. Rabbini ciddiye alanlar. Ayetleri bir elbise gibi giymiş olanlar. Nüttakı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibtum. Em tedhulul cennet. Siz şöyle mi hesap ediyor? Şöyle mi düşünüyorsunuz? Cennete gireceğiz diye. Ve lemma yeatikum. Meselüllezine khelev min kablikum. Sizden önceki Geçmiş olan kavimlerin başına gelmeden başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah bir tek onları mı imtihana tabi tuttu? Sizi imtihana tabi tutmayacak mı zannediyorsunuz? Onların başına gelmeden cennete gideceğinizi mi zannediydiniz? Mesed, humul, behsa, onlara öyle kötülük öyle yokluk, öyle sıkıntı dokunmuş, sıkıntılar onlara gelmişti ki halidi i Nefiha, onlar orada ebedi olarak kaldırdılar cezaen bi makanu ya'melu Allah bu cenneti onlara neden ikram etmiştir? Onların amellerine karşılık, amel olmadan cennet olmaz, amellerine karşılık bunu onlara ihsan etmiş ikram etmiştir ve men yatehi mu'mina kad amile kim ona Allah'a mümin olarak gelirse salih amel işlemiş olarak gelirse ama mümin olarak Allah'a gelirse fe ulaike lehum derecatul ula işte onlara yüksek dereceler vardır cennete yüksek dereceler vardır cennetu adn Onlara adın cennetleri vardır. Tecri min tehtihel enharu kharidine fiha. Altlarından ırmaklar akan cennetler vardır ki onlar orada ebedi olarak kalırlar. Ve zâlike cezâû men tezekka. İşte temizlenmiş olanların, nefsini tezkiye etmiş olanların mükafatı budur. İnnellâhe Yüksüreldiğine <Gülüşmeler> âmen ve amilü salihat Allah iman edip salih amel işleyenleri cennetin tezri min tespih el anhar aslarından ırmaklar uakan cennetere koyacak. Inna Allah'e yefalu ma yürüd. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. El Mülkü yiyme izinli o gün mülk Allah'ındır. Yahkumu beynehum onların arasında hüküm verir. Felledine amenu ve amilu salihat iman edip salih amel işleyenler fi cennati naim naim nimet cennetlerindedirler. İman edip salih amel işleyenleri Allah anlatıyor. Terz dalemi ne müşfiki ne mi ma kesebu o gün. Zalimleri kendisine zulmedenleri göreceksin ki korkuda titriyorlar. Ve nehir min levenin lemiye tağir tamhu. Tabi değişmemiş sütten nehirler vardır. Ve nehirun min khamrin lezzetin dişaribin içenlere lezzet veren şaraptan nehirler vardır ve nehirler min ashelin süzülmüş bazdan nehirler vardır ve lehüm fiha min kulli zemarat ve orada nimetlerin meyvelerin her çeşidi vardır ve makhfîretün min rabihim onlara bir de rablerinden makhfîret vardır kemenhû ve kharidûn fi nari ve suku maaen hanimen, Allah hiç bu ateşe girenlerle, ateşte ebedi olarak kalacak olanlarla o kaynar sudan sulanıp bağırsakları parçalanmış o kimseler gibi olurlar mı bunlar? Evet. Bu da cehennemliklerin tarifiydi. Ve minhumen yemeği Onlardan seni dinleyenler vardır. Hatta eğer harcayomun indik, senin yanından çıkana kadar seni dinleyenler vardır. Qarulilladime u tul ilim kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki: Mazakale anifa. Az önce o ne dedi? Ulâike ladeene Allahu ala kulubihim. İşte onlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve tebe'u ehwaa'ahum. Onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Allah'ın ayetlerini dinledikleri halde sanki hiçbir şey anlamamış gibi az önce ne dedi arkadaşlarına öyle soruyor. Ve ladeena Hidayete erenlerin ise Zadehum <gülüyor> huda Allah, o Allah'ın ayetlerini dinlerken onların hidayetini arttırmıştır. Ve atahum tekvahum Bir de onlara takvalarının karşılığını vermiştir. Rablerini ciddiye almanın karşılığını vermiştir. Ve sabıkhune el evvelune minel muhacirine vel ensar Muhacirlerden, ensardan bir de onlardan öne geçenlerden ve الذين تبعوهم bir de onlara güzellikle tabi olan o kimselerden radiyallahu anhum ve redu Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve adda lehum cennetun tecri enhar. Onlar için altlarından Ormanlar ahan cennetler hazırlanmıştır. Halidine <gülüyor> fiha ebeda zalike fevzul azim. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük saadet, büyük kurtuluş budur. Ellezina amenu ve haceru ve cahadu fi sabilillahi bi amwalihim ve enfusihim. O kimseler ki iman ederler, hicret ederler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ederler, eazemu dereceten indallah. Onlar derece itibarıyla Allah katında dereceleri daha büyüktür ve ulayikehumul faizun Murada ermiş olanlar da istediklerini erenler de bunlardır. Yübeşiruhum, <gülüyor> Rabbhum. Rableri onları müjdeler. Bir rahmetin minhu ve Rableri onları rızasıyla ve rahmetiyle müjdeler. Onları rahmetinin içine alır ve onlardan razı olur. Ve cennetin lehum fiha ve onları işlerinde daimi olarak nimet bulunan naim cennetlerine koyacaktır. Ya eyhelledine amenu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler Hala dullukum ala ticaretin tuncii kömmen azabil elim. Evet Allah buyuruyor ki ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler sizi o elim azaptan, acıklı azaptan, iç yakan azaptan kurtaracak bir ticaret size öğreteyim mi? Bir yol size göstereyim mi? Ne diyoruz? Göster ya Rabbi. Tu'minununa billahi ve resul eğer siz Allah'a ve رسولüne iman ederseniz. Ve techahidun fi sabilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Eğer siz mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz, zaikum hayrul lekum. İşte sizin için hayırlı olan budur. İn kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz, eğer siz bunu anlarsanız sizin için hayırlı olan, sizin için kazançlı olan ticaret budur. Ne var bunun karşılığında? Yakfirlekom zünube kom. Bunun karşılığında Allah sizin günahlarınızı mağfiret eder, günah işlememiş gibi günahlarınızı siler. Ve yudhirkum cennetin tecrümi tepti el Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Ve mesakineteyi beten fi cennati adn. Sizi adn cennetlerindeki evet evlere, meskenlere güzel, hoş olan o meskenlere koyar. Zalikel fevzul azim. İşte büyük saadet, büyük kurtuluş budur. İnnel müttakine fi cennatil naim. Muhakkak ki müttakiler naim cennetindedirler. Ya beni Adem. Ey, beni Adem, ey insanlar. Kat enzelna aleykum libas. Biz size elbiseler indirdik, elbiseler yarattık. Yuvari sevatikum ve risa. Edep yerlerinizi örtecek. Evet. Elbiseler size yarattık, indirdik. Ve libasut takva zalika hayr. Hayırlı olan Manevi olan takva elbisesidir. Onu giyin. Zalike min ayatillah. Nedir o takva elbisesi? Zalike min ayatillah. Bu Allah'ın ayetleridir. O giyeceğiniz elbise Allah'ın ayetleri, ayetlerinden bir elbisedir. Le'allehum yezzekkerûn. <min ayatillah> Olur ki bunu düşünüp anlarlar. Ne demek istediğimi takva elbisesinin ne olduğunu anlarlar. Bir kul Allah'ın ayetlerine bürününce, canlı Kur'an olunca, her anda, her halukarda Rabbim neyi emretmiş, Rabbim ne söylemiş, Rabbim nasıl istiyor dediğinde takva elbisesini giyindi. Rabbine karşı sorumluluğunu kabul etti, takvasını giyindi. Neymiş bu takva elbisesi? Zalike min ayatillah. Bunlar Allah'ın ayetleridir dedi. Giymeniz gereken takva elbisesi Allah'ın ayetlerinden bir elbisedir. Veeti Allah'a ve Rasul. Allah'a ve Rasulüne itaat eden la turhamun. Eğer böyle yaparsanız Allah'ın rahmetini umabilirsiniz. Yani Allah'ın rahmeti üzerinizde olur Allah. Sizi rahmetinin içini alır. Böyle yapmayanlara rahmet yok dedi yani. Rahmeti umma dedi. Hiç böyle bir şey bekleme. Allah'a Resulüne itaat etmezsen rahmeti bekleme dedi. Ve sari'u ila mafiretin min Rabbikum. Ve cennatin ardıha Genişliği göklerde, yerler kadar geniş olan cennet için yarışın. Rabbinizin mağfireti için yarışın. U'iddet lil müttakî. Allah cenneti müttakiler için hazırlamıştır. Takva elbisesini giyenler için hazırlamıştır. Ellezîne yunfîkûne fissâri'i ve derrâ. O kimseler ki bollukta da darlıkta da infak ederler. Vel <gülüyor> haziminel gais öfkelerini kızdıklarında öfkelerini yenerler. Allah'ın rızasını gözetip öfkelerini yenerler. Vel afine anin nas. İnsanların yaptıkları kusurları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah mühsinleri sever. Böyle güzel yapanları, böyle güzel olanları Allah sever. Kimi seviyormuş? darlıkta ve yoklukta infak eder, kızınca öfkesini yener, insanların kusurlarını evet, affeder, böyle güzel yapanları Allah sever dedi. Allah bizi sevsin mi istiyoruz? Yapmamız gereken şey buymuş. Yoksa ben Allah'ı seviyorum, Allah beni sevsin. Bunu sadece dil ile söylemek yetmez. Ya Rabbi beni sev demekle Allah kimseyi sevmez. Seni sevmemi istiyorsan benim için böyle yap. Evet. Ayet devam ediyor. Waladine ıda faalufaḥişten ev tamu evzalemu enfu sevum. O kimseler ki bir yanlış yaptıklarında, sınırı çiğnediklerinde, aşırı gittiklerinde veya kendi nefislerine zulmettiklerinde zekrullah ve li Allah'ı zikredip günahlarının mağfiretini isterler. Rabbim beni mağfiret et deyip tövbe eder, istiğfar eder, Rabbini zikrederler. Ve men zunube illallah. Allah'tan başka kim günahları mağfiret edebilir? Velem yüsüru alama faalu vehum yalemun. Onlar ki yaptıkları kötü işlerde ısrar etmezler. Evet. Yanlış yapabilirler ama orada ısrar etmezler. Hemen tövbe ederler. Ulayi <gülüyor> ke cazauhum makhfiretun min Rabbihim. İşte onların ecirleri Rableri katında mahfirettir günahlarını silip olmamış günah işlememiş gibi ona muamele etmektir. Ve cennetun tecrî min tahtiha'l enhar. haridi fîha. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Ve ni'me ecrul âmilîn. Amel işlenlerin ecri karşılığı ne güzeldir. Ellezîne <gülüyor> Allah, o kimseler ki Allah'ı zik ederler. Kıyamen ve ku'uden ayağa kalkarken, otururken ve ala cunubihim yan üzeri yatarken Allah'ı zik ederler. Ve yetefekkerune fi halqi's semawati ve'l ard. Göklerin ve yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Rabbena ve derler ki Rabbimiz sen bu yerleri gökleri boşuna yaratmamışsın. Senin bir muradın vardır. subhane sen Subhansın. Boş bir şeyi yaratmaktan münezzehsin. Faydasız, gereksiz bir şeyi yaratmaktan münezzehsin. Senin bir muradın vardır yerleri ve gökleri yaratışında. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa insanın hizmetine vermiş insanı yaratmanda bir muradın vardır. Beni yaratmanda bir muradın vardır ya Rabbi derler. Ve kine azaben Bizi ateş azabından koru muhafaza et derler. Rabbena inneke men tıdhilin Derler ki Rabbimiz sen kimi ateşe sokarsan eksihu muhakkak ki onu rezil ve perişan edersin bu ve malzalimin emin ensar zalimlerin kendisine zulmedenlerin de yardımcıları yoktur onlara yardım etmezsin hiç kimse de yardım edemezrena in naemana münaya ve derler ki rabbimiz biz bir davetçi işittik bir hitap eden davet eden bir davetçi işitti ki Yunadi lil iman imana davet ediyordu en aminu bi rabbikum Rabbinize iman edin diye imana davet ediyordu fe amenna biz de hemen iman ettik rabbena evet Rabbimiz fegfirlena zunubena günahlarımızı mağfiret et ve kafir anna seyyiatina. günahlarımızı ört ve توفنا مع الافرار canımızı da iyilerle beraber al bizi onlarla beraber et hayatımız boyunca onlarla beraber olalım ölürken onların arasında ölelim onlarla beraber ölelim. لَكِنِ الَّذِينَ تَقَوَّ رَبَّهُمْ o kimselerdir ki Rabbine karşı müttaki olanlar evet, bunlar o kimselerdir ki Rablerine karşı müttakidirler bunlar. Lehum جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَاً اَنْهَارُ خَارِد۪ينَ Allah onlara aslarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Bunlar müttaki olanlardır. Bu vasfa sahip olanlar, böyle söyleyenler Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip müteakki olanlardır. Nüzulen min indillah. Bu onlara Allah katından bir ikramdır. Vema ma indallahi hayrun lil ebrar. Allah katında olanlar ise ebrar için, iyi yapanlar için, güzel olanlar için daha hayırlısı vardır. Elledine aminu bi ayatina ve kanu O kimseler ki ayetlerimize iman edip teslim oldular, Müslüman oldular. Utxulum cennete entum ve ezvajukrum tahbarun. Allah onları cennete koyacak, eşleriyle beraber neşe içinde onlar cennete girerler. Karedine nefiha ebeda Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İnne indehu ecrün azim Allah katındaki ecirleri ise daha büyüktür. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler La tettehizu aba'ekum ve ihvanekum ve evliya Babalarınızı, kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Neden dolayı? İnis, tehabbul, kufre, alel iman. Eğer onlar küfr-i imana tercih ediyorlarsa, onları dostlar edinmeyin. Ve men yetevellehum minkum. Sizden kim onları dost edinirse, fe'ulâikehumuz zalimûn. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Kul, de ki, inkane kane aba uykum. Eğer babalarınız ve evna uykum ve ixfan ve ezvar uykum ve aşiret uykum, de ki babalarınız, oğullarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, sulaleniz ve emvarun, ektereftumuha bildiktirmiş olduğunuz mallarınız ve ticaretün tehşevne kesadeha kesade uğramasından korktuğunuz ev ticaretiniz ve mesakine terdevne ha hoşunuza giden razı olduğunuz o evleriniz meskenleriniz ahabba ileykum minallahi ve resulih ve cihadin fi sebilihi eğer onlar sizin için Allah ve onun resulünden ve onun yolunda cihad etmekten size daha sevgili ise onları daha çok seviyorsanız feterabbasu hatta ya'tiyallahu bi'emrihi Allah'ın emri gelinceye kadar Allah'ın belası gelinceye kadar bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. eğer babalarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz, sülalemiz, akrabalarımız, biriktirdiğimiz mallar, ticaretimiz, evimiz bizim için Allah'tan, O'nun Resulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse Allah belanı bekle dedi, sen fasıksın dedi. وَالْمُؤْمِنُونَ Müminat, <وَالْمُؤْمِنَات> Mümin erkeklerle mümin kadınlar <gülüyor> Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar birbirlerinin velileridirler ye'murun bil maruf onlar birbirlerine iyiliği tavsiye eder emrederler ve yenhevne ani'l münker de nehyederler birbirlerini kötülükten başkalarını da kötülükten nehyederler ve yukimunes namazı ikame ederler ve yu'tunez zekat temizlenmek için verirler ve yutuğun Allah'a ve Resul Allah'a ve Resulüne itaat ederler ulayi ke seyir İşte işte onlar Allah'ın rahmet ettiği kimselerdir Allah onlara rahmet eder merhamet eder innallahu azizun hakim muhakkak ki Allah aziz ve hakimdir bütün güç kuvvet şeref Allah'a aittir yaptığı her işte bir hikmeti bir muradi vardır ve adallahu mü'minine vel mü'minat işte Allah o mü'min erkeklerle mü'min kadınlara şunu vaat etmiştir cennatin tecrimin tehtihen enharu halidine fiyha atlarından ırmaklar akan ebedi kalazlıkları cennetler vaat etmiştir ve mesakine ebeten fi cenneti adl adnın cennetlerinde onlara saraylar vaat etmiştir. ve ridvanun ekber. Allah'ın rızasıysa bunlardan daha büyüktür. Bunların üzerinde bir de onlara Allah'ın rızası vardır ki bu hepsinden büyüktür. Zalika huvel fouzul azim. İşte büyük saadet, büyük kurtuluş, büyük murada erme budur. Lakin Rasul ve kileri imanı me'a o Peygamber ve onunla beraber iman etmiş olanlar cahedu bi emalihim ve enfusih onlar mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler ve ulaike lehumul khairat işte bütün hayırlar bunlardır ve ulaike humul müflühun Kurtuluşa erenler, saadete erenler de onlarıdır. Allah'ın resulü ile iman edip mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, bütün hayırlar bunlarındır diyor Allah. Adalallahu lehum jannatin teşrîmin tahteh fiha azim. İşte Allah bunlara. Atlarından ırmaklar akın, cennetleri vaat etmiştir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Büyük saadet budur. Evet, Allah başka bir zümreyi anlatıyor cennet ehrinden. Elledine yufune bir <gülüyor> ahdi Onlar ki Allah'a verdiği ahdi sözü yerine getirirler. Velayen kudûnel misak verdikleri Allah'a verdikleri sözü bozmazlar. Ve olanlar, Allah'ın emrini yerine Allah'ın birleştirmesini emrettiğini birleştirirler. Dünyayı ahirete bağlarlar. getirenler, Allah'a bağlar. yerine Kur'an'a bağlar. Birleştirmesini, bağlamasını emrettiğini bağlar birbirine. Onlar ki Allah'ın emrettiği şeyi birbirine Allah'ın bihi an yusaf o bağları korurlar ve yahşevne rabbahum rablerinden haşyet duyarlar ve yahafune süel hisab hesabın kötüsünden korkarlar hesabın kötü olur diye evet korkar endişe ederler ve ellezina sabru ibtigha'e ve rabbihim onlar Rablerinin cemalini isterler ve sabrederler. Allah'ın Rablerinin cemalini isterken sabırlı davranır, sabrederler. Yani hemen olsun bitsin demezler. Karşılığında ne varsa evet, onu yaparız deyip isterler. Ve eka musselah namazı ikame ederler. Ve en mimma rızıknâhum kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda infak ederler. Sirren ve alaniye. Hem gizli hem de aşikare olarak infak ederler. Ve yedrauna bil hasenati seyyae. Kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine kötülük yapanları evet, iyilikle o kötülüğü iyilikle savarlar. Bir kötülük yaptıklarında da Evet, bir iyilik yapıp kendindeki o kötülüğü iyilikle temizlerler ulaike lehum ökbeddar işte o sonu güzel olan hayatın güzelliği bunlar içindir yani cennet bunlar içindir nedir o cennatu adn onlara adım cennetleri vardır yedeklerine ha ve mensaleh min abaihim ve azvajihim ve zuriyatihim. Bununla beraber bunlar cennete adım cennetlere gireceği gibi kendilerini ıslah etmiş olan kendilerinden babaları, anaları, eşleri, zevceleri zürriyetinden gelmiş olanlar da onlarla beraber oraya girecekler. Wa malaiketu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Melekler de her kapıdan onların yanına girip diyecekler ki: Selamun aleykum bima sabartum. Sabrettiklerinizden dolayı size selam olsun. Sabrınızdan dolayı size selam olsun. Beni ni'me o O ne güzel yurt. O ne güzel sonuç. tilke hududullah Bunlar Allah'ın hududlarıdır. Ve men yuti'allaha ve'r-resul kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse yudkhilhu cennetin tecrî min tahtiha'l-enharu halidîna fiha Allah onu atlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar ve zâlikel fevzul azîb İşte büyük kurtuluş budur. Kim Allah'ın hududuna dikkat eder, onu çiğnemezse Gideceği yer cennettir. Ve mani asillahi ve de Allah'a ve resulüne asi olursa ve yeter azda, onun hududunu çiğner, hududunu aşarsa, yutkülhu nara, onu da Allah ateşe koyar, karidini fiha orada ebedi olarak kalır. Velehu azabun mühin. Orada onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın hududunu, sınırını çiğnediği için. İnne eshabel cenne. El yevme fi lin fâkihûn. O gün cennet ehli için, cennet eshabi için, cennete çok güzel bir meşguliyet vardır. El yevme fi lin fâkihûn. Ona orada güzel bir meşguliyet vardır. Yani cani sıkılmaz. Bir meşguliyeti varmış orada. Hum ve vezwacuhum fi zilah. Kendileri ve eşleri, eşleri gölgeler içindedirler. Alal arai ki muttekiun. Tahtlar üzerinde oturup yaslanıp Lehum fiha fakihun. Onlar için orada evet her meyveden vardır ve lehum ma Onlar her ne isterse onlar için vardır. Selamun kavlen min rabbir rahim. Evet bunların hepsinin cennet nimetlerinin hepsinin üzerinde bir de onlara rahim olan Rablerinden selam vardır. Umtazul yevme eyuhel mecrim. Kıyamet günü Allah, ey mücrimler, ey Allah'a karşı suç işlemiş olanlar, ayrılın buyurur. Cehenni, cehennemlikleri cennetliklerden ayrırken, ey mücrimler ayrılın buyurur. Elem ahad ileykum ya beni Adem, ben sizden söz almadım mı, sizden ahit almadım mı, ey Adem'in çocukları. And la şeytan size şeytana abd olmayın demedim mi? İnnehu lekum aduwwun O sizin apaçık bir düşmanınızdır. Size demedim mi? Neden şeytana uydunuz? Neden şeytana abd oldunuz? Ve abduni, Bana abd olun demedim mi size? Hazra sıratı müstakim. Sıratü müstakim budur dememiş miydim? Ve laqad adda minkum jibilan kesira daha önce, andolsun ki daha önce o sizden sizden önceki birçok nesli saptırmıştı. Siz bunu anlamıştınız, görmüştünüz. Efelem tekunu teakidû. Siz aklınızı kullanmadınız mı? Aklınız buna ermedi mi? Niye? Bile bile şeytana abdoldunuz, şeytanın peşine verdiniz, şeytanın peşinden gittiniz. cehennemelleti kontumtu tuadû. İşte size vadolunan Cehennem budur dedi. İslev hel O gün oraya yaslanacak, gireceksiniz. Bimakumtum tekfurum. Küfrünüzden dolayı, nankörlüğünüzden dolayı bugün oraya gideceksiniz. Evet. Yol ikiymiş. Şeytana uyanlar, şeytana avdolanlar cehenneme, Allah'a avdolanlar da cennete. Mütaki olanlar da cennete. İman edip salih amel işleyenler cennete. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler cennete. Ensar, muhacirin, güzellikle onlara tabi olup onlar gibi güzel yapanlar cennete girerler. dedi. İman edenler, salih amel işleyenler, namazı ihame edenler, zekati verenler, Allah yolunda infak edenler Hayra davet edenler, emri bil maruf, güzelliği tavsiye edenler, kötülükten men etmeye çalışanlar cennetliktir dedi. Güzel yapanlar, güzel olanlar, onların gideceği yer, güzel olan cennettir dedi. Ve yevme yaaddu zalimu ala yedeyhi o gün zalimler ellerini ısıracak. Ve yekul derler ki ya leyteni tehesdu resuli sebilah. Diyecekler ki ne olurdu. Keşke biz de Allah'ın Resulüyle resulle beraber bir yol tutsaydık. Keşke yolu Allah'ın Resulüyle beraber gitseydik Diyecekler. Ya veyleta. Vay başımıza gelenler diyecekler. Leyteni Len, keşke ben diyecek falancayı dost edilmeseydim beni Allah'tan ayıran Allah'tan uzaklaştıran dünyaya çağıran nefsin arzularına isteklerine çağıran falancayı dost edilmeseydim diyecek <gülüyor> o beni deralete bıraktı o beni saptırdı Allah'ın Resulüyle beraber olmaktan ayırdı beni اَنِ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاَنِ Oysa ki bana Allah'ın zikri Allah'ın ayetleri geldikten sonra, bunu anladıktan sonra ben onunla beraber oldum. Evet. Yazıklar olsun bana. وَكَانَ şeytanı nil خُزُولًا Muhakkak ki şeytan insanı saptırdıktan sonra onu bırakıp gider, onu terk eder. Ona ona Yardım etmez. Ve ibadur rahman illedine yemşûne alel erdi hevna Rahman'ın kulları, o kimselerdir ki yeryüzünde yürürken tevazuyla yürürler. Tevazuyla. Ve idâ khateve Cahilun, cahiller, kendini bilmeyenler, hayatı, Rabbini tanımayanlar onlara laf attıkları zaman kalu selama, derler ki selametle kalın, size selam olsun. Yani tartışıp onlara karşılık vermezler, ciddiye almazlar. Yeteri kadar onların dertleri var zaten. وَالَّذ۪ينَ يَبِتُونَ لِي رَبِّهِمْ Succeden ve kıyama. Ve onlar Rablerine secde ederler. Kıyamda durarak gecelerler. Gecelerini Rablerine tahsis ederler. Secdede ve kıyamda. Ve derler ki Rabbenes rif anna azabe cehennem. Derler ki Rabbimiz bizden cehennem azabını sav. Bizi onu bizden uzaklaştır. İnne azabeha kane garem. Gerçekten onun azabı daimidir. Geçici değil, daimidir derler. İnna sa'at mastakhran ve mukama. Orası ne kötü bir karar yah ne kötü bir mekandır. Ve'l-lezina izaa enfahu. Onlar İnfak ettikleri zaman, harcadıkları zaman, kendi kendilerine harcadıkları zaman, lem yusrifu israf etmezler ve lem yaktoru cimrilik de yapıp kısmazlar. Yani kovamında davranırlar ve kanebe nezale içe kıyamında bu harcamayı yaparlar. İkisi arası bir yol tutarlar yani mal benimdir deyip istediği gibi de harcamıyor. Ne cimrilik yapıyor ne de israf yapıyor. Ve ladene la yed'unu ma allahi ilahen aher. <gülüyor> evet onlar Allah ile beraber başkasına ibadet etmez, abd olmazlar. Ve la yaqtuluna neselleti harramallahu. <gülüyor> Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. İlla <gülüyor> bil Hak olan müstesna. Ve la yeznun. Zina yapmazlar. Ve men yef'el zalike yelke esama. Kim de bunları yaparsa ağır bir cezaya çarptırılır. Ve da af lehul azabı yevmel kıyame. Kıyamet günü onun azabı onların azabı katlanır. Ve yehlut fihi Muhana zelil olarak, orada ebedi olarak kalır. Bunları yaptıklarından dolayı. İlla, ancak ben tabe ve amene ve amine amelen saliha. Ancak iman edip tövbe edenler, sonra salih amel işleyenler üstesna. Tövbe edince iş bitiyormuş. fe ulayike yubedilullahu seyyiatihim hasanat Böyle İman eden, tövbe eden, Allah'a dönen, salih amel işleyen kimselerin günahlarını Allah sevaba çevirir. Ve can Allahu Gafurun Rahim'a muhakkak ki Allah Gafur ve Rahimdir. Ve ve men salihen kim tövbe eder ve salih amel işlerse ve innahu yatubu ilallahi mutabak. Muhakkak ki Allah onun tevbesini kabul eder. O Allah'a döndüğü için Allah da ona dönmüştür. Ve lezina la yesh'edun zur. O kimseler ki yalan yere şahitlik yapmazlar. Ve izamru bil Boş bir söz, boş konuşan insanlara rastladıkları zaman merru kerama vakarla onların yanından geçip giderler. O boş sözlere takılıp onlar da onlarla beraber boş boş konuşmazlar. Velledeyna izukiru bi ayati rabbihim onlara Rablerinin ayetleriyle öğüt verildiği zaman, nasihat edildiği zaman lem yahru aleha summan ve umyana. O nasihatlere karşı kör ve sağır davranmazlar. O nasihatleri dinlerler. Ve lezine yekuluna Rabbena hab lena min ezvacina ve zuriyatina ve derler ki Rabbimiz bize ihsan et bize hibe et bizim ve eşlerimizin gözünü aydınlatacak olan gurraten ayun gözümüzü aydınlatacak evlatlar ver bize waj'alna lilmuttaqin imama onlar muttakilere imam olsun yani çocuklarını muttakilere imam olarak yetiştirirler ulai ke yuzdeunel ughrufete bi maseveru allah onlara sabrettiklerinden dolayı onları saraylarla mükafatlandıracak yüksek derecelerle mükafatlandıracak cennetlerde ve yu'laqauna fiha tahiyyatan ve selam. Onlara orada evet, selamet vardır, afiyet vardır. Onlar orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Halidin fiha onlar orada ebedi olarak kalırlar. Hasenat müstakarren ve muqama. Orası ne güzel karargah, ne güzel makamdır. وَمَا تُجْدَوْنَا illa مَا كُنْتُمْ تعملون. Ancak siz kendi yaptıklarınızın karşılığıyla mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Illa اِبَادَ اللّٰهِ Allah'ın mühris kulları müstesna, ihlaslı kulları müstesna. اُلَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُونَ onlar için belli bir rızık vardır. Tevaki, türlü meyveler ve hum mukremun. Onlara onlardan hep ikram olunur. İcennatin naim, naim cennetlerinde ala surur'in mutekabilin karşılıklı tahtlar üzerinde oturmuş olarak yutafu aleyhim bi kes'in min ma'in. Onlar için kadehlerle içecekler onlara ikram edilir. Beyda lezzetin bir şaribin. Evet o bembeyaz bir şaraptır. İçenlere lezzet verir. Lafiha gaul. Onu içmekle sersemlemezler. Aşk şarabıdır bu. Ve lahum anha yunzaful. O iştikleri onlara sarhoşluk da vermez. Onunla da evet, zahiri olarak sarhoş olmazlar. Ve indahum kasiratut terfi Onlar için Allah huriler yaratmıştır. Onlarla evlendirir. Gözünü eşinden ayırmayan, eşinden başka tarafa bakamayan eşine aşık zevceler yaratmıştır. Onlarla beraberdir cennette. كَأَنَّهُنَّ بَيْدُنْ مَكْنُونَ Sanki onlar bembeyaz, saklanmış inciler gibidirler. فَاَقْبَلَا بَعَدُهُمْ ala بَعَدِينَ يَتَسَائَلُونَ Cennette onlar karşılıklı, cennetikler birbirine karşılıklı oturup sohbet ederler. Ka kar işlerinden birecek ki benim dünyadayken benim bir arkadaşım vardı yakuru emine mü derdi ki sen de mi tasdik edenlerdensin Sen de mi Kuran'ı Allah'ın ayetlerini resulünü tasdik edenlerdensin derdi Ey damidna ve kunna ve izama. Biz ölü toprak olduktan sonra bir daha yeniden diriltilip e inna nemedinun cezalandırılacak mıyız? Yani sen de böyle mi düşünüyorsun? Yani hayat, dünya hayatidir. Ben böyle düşünüyorum. Sen tasdik mi ediyorsun diyor bir. "Kala hel entum mutali'un. Sen bu işi gerçekten biliyor musun? Nereden biliyorsun öyle olduğunu?" derdi. Ve talaa ra'a ra'ahu fi jahim. Allah perdeyi kaldırdı o anda o arkadaşını ona gösterdi hem de cehennemin tam ortasında. Kâle tallahi in kitte le türdi dedi ki Allah'a yemin olsun ki neredeyse kendim gibi beni de helak edecektin. Eğer sana uysaydım ben de senin gibi helak olur, şimdi seninle beraber cehennemin ortasında olurdum dedi. Velâlâ ni'metu Rabbi ''Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, Rabbimin ikrami olmasaydı, ben de şimdi seninle beraber cehennemin ortasında olurdum.'' dedi. Evet, Allah cennetliklerin halini nasıl anlatmış, kısaca anlamaya çalıştık bir kısım ayetlerde böylece Allah nasibeti iman bölümünü tamamladık. Allah'a iman. imanı öğretirken en esmaul hüsna'yı, Allah'ı isimlerinden güzel isimlerinden tanımaya, anlamaya çalıştık. Sonra meleklere imani anlamaya çalıştık. Ahirete imani anlamaya çalıştık. Kitaplara, resullere imani anlamaya çalıştık. İnşallah son bölümde belki bir sohbet, kadere imanı anlamaya çalışacaksınız ki kadere iman, imanın şartlarından bir tanesi değildir. Neden? Allah imanın şartlarını anlatırken, evet, hep beraber ayetlerde gördük daha önce tekrar tekrar, beş tane şart önümüze koyuyor. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Resullere iman, ahiyete iman. Kadere iman içinde yok. Niye yok içinde? Çünkü kadere iman öyle bir kelimeyle ben kadere iman ediyorum demekle olmuyor. Kadere imanı anlayabilmek için senin bütün esmayı anlaman gerekiyor. Kader demek, Allah'ın hükmü demek, Allah'ın takdiri demek, bütün isimlerin tecellisini kapsayan bir hükümdür. Onun için kadere iman öyle sadece ben iman ettim demekle olacak bir şey değildir. İman olmuş olmaz. Şimdiye kadar benim anlattıklarımın hepsini birden anlayacağız. Kadere iman oodur. Kadere iman Allah'ın hükmüdür, Allah'ın işidir. Rahmetiyle muamele ediyor, keremiyle muamele ediyor. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, neyi yaratırsa yaratsın, neyi yok ederse eysin, o kader, o Allah'ın takdiridir. Yosa hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettik demekle iman, kadere iman olmaz. Pazartesi günü Allah nasip ederse akşama inşallah kadere imanı kısaca anlatacağız. Bu kadere iman imanın şartı olduğu için değil. Neden şart olamayacağını ve kadere nasıl iman edilmesi gerekir? Kısaca onu beraber anlamaya çalışacağız. Belki birer sohbet iman tamamlanmış olur. İman Evet şurada yazdığı gibi İslam ve ihsan. Bu dinin üç ayağıdır. Biri eksik olursa olmaz. Sonra İslami anlamaya çalışacağız. İslam'ın beş şartını namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet zaten iman bölümüne giriyor aslında. Bir de kelime-i şehadet. Beş, İslam'ın beş şartını. Hep beraber bir sohbetle inşallah anlamaya çalışacağız. Eğer sığdırabilirsek. Sonra sıra ihsana gelir. İhsan, sahabe sormuştu, Ya Allah. ihsan nedir? Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ihsan, Allah'ın huzurundaymış gibi senin Allah'a abd olmandır, kul olmandır, ibadet etmendir. Allah'ı görüyormuş aslınav. Sen Allah'ı görmüyorsan da onun seni gördüğünü bilerek, buna iman ederek Allah'ın huzurunda olduğunu tatmandır. İhsan. Allah, nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. İhsan bu ayetin tecellisidir. Hem de Allah, de ki size tek bir nasihatım var, buyurmuştu. Allah'ın huzurunda olduğunu unutma. Ramazan ayı boyunca inşallah ihsani beraber anlamaya çalışacağız. Sadece anlamaya değil, İhsani beraber yaşamaya çalışacağız. Allah'ın huzurunda durmaya çalışacağız. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmaya çalışacağız. Eğer Allah'ın huzurunda olmaya çalışırsak, O'nun huzurunda olduğumuzu tadarsak, bunun karşılığında ne vardır? Duamızı yapmış olduk. Ya Rabbi ben senin huzurunda durmak istiyorum. Ben seninle olmak istiyorum. Bu şekilde fiili duamızı, gönül duamızı yaptığımızda olacak olan şey Allah'ın bizim için perdeyi aralayıp huzurunda olduğumuzu bize tattırmasıdır. Kul kendi üzerine düşeni yapınca Allah kendi üzerine düşeni yapmaz mı? Bir kul Allah gerekeni yapmaz derse bu Allah hakkında suizan olmaz mı? Kötü düşünce olmaz mı? hep beraber yapacağız inşallah. İşi becerenler, şimdiden söyleyeyim ki anlaşılsın. Gönlünü bizimle tutacak olanlar, Allah'ın huzurunda durmaya çarşacak olanlar, Allah'ın kendi yaptıkları duayı kabul ettiğini görecek ve bunu tadacak inşallah. Bir sefer Rabbimiz bizi huzuruna alsın, O'nun huzurunda olduğumuzu görel, tadal. Rabbimiz bir kere bize kulun, sen güzel yaptın. Ben senden razı oldum değil. Bunu beklemiyoruz. Bu çok ağır bir şey. Bu çok büyük bir şey. Oğlum ben seni seviyorum desin. Oğlum senin yaptığını beğendim desin. Oğlum desin ne derse desin. Bir kere böyle bir yakınlığı tatmak gerekiyor. Böyle bir yakınlığı tatmak var mıdır? Böyle bir yakınlığı tadan birçok kardeşimiz vardır. Sayısını bile bilmiyorum. Demek ki oluyormuş. Niye ona var bize bir yok? Din bu üç bölümden oluşuyordu. Cebrail Selam, Resulullah Efendimiz sahabesiyle beraber oturup sohbet ederken sahabe anlatıyor. Beyaz elbiseli bir adam geldi, buna Cibril hadisi deniyor. Bütün alimlerimiz bunu biliyor. beyaz elbiseli bir adam geldi, içeri girdi, yürüdü. Resulullah Efendimiz'in önüne kadar gidip önünde diz çöktü. Hatta öyle ki dizi dizine değecek kadar o kadar yakın oturdu. Resulullah Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, iman nedir? Resulullah Efendimiz imani anlatıyor. Sonra evet, Resulullah Efendimiz tamamlayınca doğru söyledim ya Resulullah dedi. Sonra İslam nedir dedi. İslami anlattı. Sonra yine doğru söyledim ya Resulullah dedi. Üçüncü seferde ihsan nedir dedi. Resulullah Efendimiz ihsani anlattı. Sonra kıyamet ne zaman kopacak dedi. Resulullah Efendimiz bu konuda kendisine sorulan sorandan daha bilgili değildir dedi. Sonra Deroza kalkıp gitti. Hepimiz diyor hadet ettik onu harine. Hiç kimse onu tanımıyordu. Elbiseleri beyazdı ama üzerinde toz lekesi yoktu. Yolcuya da benzemiyordu. Deroza efendimiz buyurdu ki kimdi bu biliyor musunuz? Biz sahibirdik bilmiyoruz ya Resulullah. Diyor buyurdu ki bu Cebrail Aleyhisselam'dı. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Kimden öğretiyor? Kimin üzerinden? Resulullah Efendimiz'in üzerinden. Dininizi öğretmeye gelmişti. Ne demek oldu? Din, iman, İslam ve ihsan. Bu üç bölümden oluşuyor. Bir tanesi eksik olsa din olmaz. Onun için biz de önce imani anlattık. Sonra İslam'ı beraber anlayacağız inşallah. Sonra da İhsan'ı beraber anlayacağız, dinimizi tamamlayacağız inşallah. Allah hepimizi kamil manada iman edenlerden eylesin. İman etmeyi nasıl emretmişse öyle iman edenlerden eylesin. Bizi ahirete iman edenlerden eylesin. Hesap gününe iman edenlerden eylesin. Hesabını dünya hayatında yapıp kazanmış olan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi cehennemden muhafaza eylesin. Amin. Cehennemden kurtuluşa erenlerden eylesin. Amin. Gönlü cehennem olanlardan eylemesin. Amin. Gönlü cennet olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi cennetliklerden eylesin. Amin. Cennetinde razı olduğu, cemarını müşahede ettirdiği kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.